Kıymetli izleyenlerimiz tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Selami Karaburut efendim. iki sorusu da var bu kardeşimizin. Şöyle sormuş. Cinayet işleyen birisi Allah'ın kaderini değiştirmiş mi oluyor? Veya maktul öleceği için mi katil oluyor? Ölenin kaderinde öldürülmek mi var? Evet. Kader deyince şöyle anlamak gerekiyor. Kader Allah'ın ilmi demektir ilmi. Allah evvelden ahire kadar her şeyi bilendir. Evvel odur, ahire olur. Dolayısıyla aynı şekilde evveli de bilendir, ahiri de bilendir. Allah nasıl hüküm vermiştir? Evvele ve ahire bakıp her bir insan için hükmü böyle vermiştir. Yani daha olmayan, yaşanmayan bir şeyi biliyor, neler olacağını biliyor, takdirini öyle yapıyor. Mesela diyelim ki, biri birini öldürdü, Allah nasıl bir takdir yapmıştır? Allah o kulun, o kulların hayatına bakmıştır, neler yapabileceklerini, ne zaman ölmeleri gerektiğini takdir etmiştir, öyle takdir ediyor, yani biri birini öldürmeye teşebbüs edecek. Ölmesi mi gerekiyor, kalması mı gerekiyor? Ölmesi gerekiyorsa Allah takdirini yaptı. Takdiri Allah yaptı. Ama bununla beraber takdiri neye göre yaptı? O yaşayanların niyetine göre, çabasına, gayretine göre, ameline göre takdir etmiştir. Dolayısıyla kul yaptığından sorumludur. Ama Allah takdir etti. Kulun ölmesini, ahirete geçmesini de takdir etti. Neye göre? O andaki duruma göre öyle takdir etmiş oldu. Baştan sona Herkesin hayatı bellidir. Allah onu yazmıştır. Önceden takdir etmiştir. Önceden nasıl takdir etmiştir? Önceden onların durumunu bildiği için, o hayatı bildiği için, her birinin ne yapacağını, ne söyleyeceğini, ne konuşacağını, neyi düşüneceğini bildiği için. Bizim için gayb olan Allah için gayb değildir. Biz daha yaşamadığımız için bizim için gayiptir, belirsizdir ama Allah için öyle değildir. Mesela, Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam rasta gördüm Abdurrahman bin Avf için söylüyor Diğer sahabemden 500 sene sonra cennete geldim Sordum neden böyle geç kaldım diye Diyor dedim ki helal olan malımın hesabında kaldım Yani Allah Resulullah Efendimiz'e Hesabı gösteriyor. Hesaptan sonraki cennete gidişi anlatıyor. Bir sahabenin 500 sene geç kaldığını anlatıyor. Bunun sebebinin de helal olan malın hesabında kaldığını gösteriyor. Allah kendi ilminden, kendi katından ona gösteriyor bunu. Onun katında her şey bizim nazarımızla, bakışımızla olmuş ve bitmiştir demektir. Her şeyi biliyor. Ama Allah hepsini bir de görmek istiyor. Evet, o onun ilmidir ama bir de o yaşanınca hakikat olur, gerçek olur, kazanan kazanmış olur, kaybeden kaybetmiş olur. O zaman Allah kabirdir, hem haberdar olur hem de haberdar etmiş olur. İlminde bilmesi başka bir şey, onun ortaya çıkması başka bir şeydir, yaşanması başka bir şeydir. Allah'ın ilmi kaderdir ama o ilmi neye göredir? Evet, yaşanacak olana göredir. Bu onun bilgisi, onun elmidir. Dolayısıyla Allah o andaki duruma göre onu öyle takdir etti. Mesela Yusuf aleyhisselam için öyle buyurdu. Bunu onun için biz hazırladık. Yani kardeşlerinin onu kuyuya atması, onun zindana atılması, aynı şekilde çıkıp Mısır'a sultan olmasını biz takdir ettik. Biz güzel yapanlara evet böyle muamele ederiz dedi. Güzel yaptığını nereden biliyor Allah? Ezeli ilminden biliyor. Onun güzel yaptığını, güzel olduğunu, güzel yapacağını kendisi biliyor. İlminden biliyor. Daha yaşanmamış. Muameleyi ona göre yapıyor. Evet. Ona Mısır'da sultan olmayı ama manevi sultan olmayı, zahiri değil, manevi sultan olmayı, takdir ediyor. Oraya onunla hidayeti saçıyor. Her bir kula muamele yapılırken bu böyledir. Allah onun ne yapacağını bilir. Nasıl kazanması gerektiğini bilir. Muameleyi ona göre yapar. Kime nasıl bir muamelede bulunmuşsa onun için hayır odur. Onun için güzel odur. Onun için doğru odur. İster biri cinayet işlediğinde ister ölen olsun ister öldüren olmuş olsun. İkisine de hayrı dilemiştir. Birini öbür tarafa almış, günahını da ötekine yüklemiş, ona cenneti ikram etti. Onun için hayrı değil. Ailesi için hayrıdır. Eğer sabrederlerse, Rablerine boyu mükerlerse, Allah sabredenleri sever, sabredenlerle beraberdir. Onlar da bununla kazanır. Öldüren için nasıl hayır olur? Eğer o aklını başına alırsa, bundan dolayı pişmanlık duyarsa, tövbe ederse, hayatını Allah yolunda geçirirse, bu sefer onu da affeder. Yoksa yanlış yapmaya devam eder. Yani Allah ona bir daha kazanma imkanı verdi. Allah'ın bütün kullarına muamelesi, hayırdır, rahmetindendir. Diyelim ki birini bir suç işledi, cezaevine girdi. Görüyoruz öyle zaten. Bir de bakıyoruz ki dışarıdayken, yapmadığı yanlış yoktur. Ama cezaevine girince, tövbe etmiş, Kur'an'ı öğrenmeye başlamış, namaz kılmaya başlamış, bak yine hayır oldu. Bütün mesele, kulun o hayri, Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu görmeye, anlamaya çalışmasıdır. Görmeye, anlamaya çalışırsa, Allah'a döner, Allah'ın rahmetinin içine girer. Bu herkes için böyledir. Onun için. Ee, ne buyuruyordu? Bir de kısasta, sizin için hayat vardır buyuruyordu. Kısasa nasıl hayat vardır? Eğer biri birini öldürürse, o da onun yerine öldürüldüğünde, kısas yapıldığında, şeri hüküm gereği infaz edildiğinde, o o suçun cezasını üzerinden kaldırmış olur. Cini karşılığında o da öldürülmüş oldu. Ama hayat bu değildir yalnız. Kıssasta hayat vardır demek, kıssas sizi suçtan alıkoyar, yanlış yapmaktan alıkoyar. Kıssas sadece adam öldürme hakkında konusunda değildir. Dişe diş, göze göz, kulağa kulak, buruna burun. Yaralar da aynı şekilde karşılıklıdır. Eğer biri, aynı kısası göreceğini bilse, aynı cezayla cezalandırılacağını bilse, o suçu işlemekten uzak durur. Kendini korur. Öleceğini bilse, birini öldürmeye yaklaşmaz. Ne oldu? Hayat budur. Onu hayata tuttu. Onu yanlış yapmaktan korudu. Manevi olarak hayat oldu. Aynı şekilde öldürmeye teşebbüs etmediği, yaralamaya teşebbüs etmediği için bir de zahiri olarak, Kısasta hayat olmuş oldu. Evet. Efendim Kardeşimizin e, sorusunda katil için de kısas, kısasta hayat var mı diye sormuş. Bu bölümde evet. katil aslında. Tabii, tabii onu da söyledim zaten. Efendim. Katil için de evet, kısasta hayat vardır. Ne olmuş oldu? Onun günahını e, onun üzerinden kaldırmış oldu. Kendisi de öldürüldüğü için. Evet. Bütün cezalar böyledir. Efendim Orhan Ekimci Aleyküm, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Ben Almanya'da yazıyorum. Sorum Allah mekanı yoktur. Bu konu ile ilgili bu konu ile ilgili bir ver, bilgi verir misiniz? Allah'a emanet. Teşekkürler demişler efendim. Evet. Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Buna beraber akla, fikre, düşünceye, hayale gelmekten münezzehtir. Yaratılmış akıl, bir şeyi anlamak için mutlaka ona bir mekan vermek zorundadır. Ona zahiri olarak bir varlık verip, öyle düşünmek zorundadır. Onun için Allah, yarattığı akla sıkmaz. Yaratılmış olan akıl, kendi yaratanını ihata etmez, edemez. İhata etmeye kalkışırsa ne olur? Akıl Allah'tan daha büyük olmuş olur. Haşa! Böyle bir şey olur mu? Böyle bir fikir, böyle bir düşünce olmaz. Evet, Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Ama bütün varlığa tecelli etmiştir. Güzelliği tecelli etmiştir. isimleriyle tecelli etmiştir. Hükmüyle tecelli etmiş, idare ediyor. Ama hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de ona benzemez. Ama bir şeyi anlatırken onu bir şeye benzetmek zorundayız. Yani aklına ne gelirse... Neye benzetirsen benzet, haşa o Allah değildir. Sadece nasıl düşünülebilir, nasıl düşünülmesi gerekir? Söylemiştim, beni yaratan Rabbim deyip kendi üzerimizden, kulluk üzerinden düşünürken, tefekkür ederken ona zaman, mekan, suret vermiyoruz. Sadece beni yaratan Rabbim deyip anlamaya çalışıyoruz. Zati hakkında tefekkür edilmez ama isimleri hakkında tefekkür edilip anlaşılır. Allah isimleriyle anlaşılır, zati hakkında tefekkür ettirilmez. Çünkü yaratılan akıl kendi yaratanını anlayamaz, gücü buna yetmez. Zamanla, mekanla sınırlı olan akıl zamansızlığı, mekansızlığı anlayamaz. Ne zaman anlar? Bunu anlayacak bir yeri var mıdır? Elbette ki vardır. Ne zaman kendi kendine kavuştu, Allah'ın kendisine nef olduğu ruh olduysa, bununla beraber zamanın ve mekanın dışına çıktıysa, o zaman zamansızlığın, mekansızlığın ne olduğunu anlar. Buradaki zaman farklı, gökteki zaman farklıdır. Arçtaki zaman farklıdır. Ondan öteye ne zaman vardır ne de mekan vardır. Ama akıl asla onun zamanın mekanın dışına çıkamaz. Çünkü kendisi de zamanla mekanla yaratılmış bir varlık olduğu için, onun dışına çıkamaz ve onu anlayamaz. Evveli ve ahiri de anlayamaz. Önceyi ya da sonrayı da anlayamaz. Bunu bir tek bilen Allah'tır. Bunu anlayabilmek için zamanın, mekanın dışına çıkmak gerekir ki zamansızlık nedir? Evvel nedir? Ahiri nedir? Onu anlamış olsun. Bunun kendini zorlaması doğru değildir. Eğer Allah öğretirse gösterirse, yaşatırsa bunu anlar. Bunu Allah öğretmeyene kadar, göstermeyene kadar, yaşatmayana, tattırmayana kadar bunu anlaması mümkün olmaz. Tattırınca, yaşatınca istese de gene anlatamaz. Çünkü anlatırken onun zamanla, mekanla sınırlı bir akla anlatması gerekir ki o bunu zaten anlamaz. Yani bir tasa bir deryayı doldurmak mümkün değildir. Ne kadar alır? kabı kadar. Bize de düşen Gönlümüz kadar, kabımız kadar anlamaya çalışmamızdır. Gönlümüz kadar Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmemizdir. Allah'ın bize tanıdığı o hayat çerçevesinde Allah'a kul olmaya, Allah'a avd olmaya, Allah'a halife olmaya, ayna olmaya çalışmamızdır. Yoksa kul onu ihata edemez, ihata etmeye, anlamaya kalkışırsa ne yapar? Edebini bozmuş olur, haddini aşmış olur. Bir tasa, bir deryayı doldurmaya kalkışmış olur. Evet. Efendim, hocam El, e, Elazığ'dan yollamış kardeşimiz. Hocam Allah eksikliğinizi vermesin, e, tefekkürü açıklar mısınız diye sormuş kardeşimiz. Tefekkür. Tefekkür zahiri olarak düşünce denmektir. Düşün, düşünmek demektir, düşünmek. Herhangi bir şeyi düşündüğümüzde düşünmüş oluruz. Ama o düşüncenin içinde Allah'ın rızası varsa, ebedi hayat varsa, Allah'ın vahyi varsa, yani düşünce Allah ile beraber olursa bu durumda o tefekkür olur. Bir saatlik tefekkür bir yıllık ibadetten eftaldır buyurdu Resulullah Efendimiz. Başka bir seferinde bir saatlik tefekkür bin yıllık ibadetten eftaldır buyurdu. Neden? Neden? Bir saatlik tefekkür, bir yıllık... ...ibadetten eftal olsun. Çünkü o bize kazandırıyor. O... ...gönlümüzün üzerindeki... ...perdeleri kaldırıyor. Kendimize dönmemizi... ...bununla beraber Allah ile beraber... ...olmamızı sağlıyor. Tefekkür. Tefekkür... ...Allah ile beraber olan... ...düşünceye denir. Eğer düşüncende, fikrinde... ...Allah varsa... O tefekkür olmuş olur. Yok, içinde Allah yoksa, başka şeyler varsa o da hayal kurmak olur. Hayalin içinde Allah varsa, isterse cenneti düşünsün, cehennemi düşünsün, kabri düşünsün, dünya hayatını yaşarken Allah için bir şeyleri yapmayı düşünsün, ibadet yapmayı düşünsün, her ne olursa olsun, eğer o hayalin içinde, düşüncenin içinde Allah varsa o tefekkür olur, o fikretmek olur, akletmek olur, o düşünmek olur. Hepsini birden kaplar, kapsar. Tefekkür, Allah'ın muradını anlamaya çalışmaktır. Kendini anlamaya çalışmaktır. Hayati anlamaya çalışmaktır. Nasıl kazanacağımızı evet, anlamaya çalışmaktır. Bunu düşünmektir. Bunun için gereğini yapmaya çalışmaktır aynı zamanda. Tefekkürün sonucu ameldir. Efendim, Olmuş, belli bir yaşa ulaşmış, haktan uzak bir hayat sürmüş Ve artık telafi, telafi etmesi, helalleşmesi mümkün olmayacak bir surette kul hakkına girmiş bir insan de tövbe ve hidayet mümkün müdür? İmanen tekamül etmesi artık mümkün müdür? Evet Kesinlikle tövbe kapısı herkese açıktır Bütün hayatı boyunca yanlış yapmış olsun, kötülük yapmış olsun kul hakına girmiş olsun, tövbe edip Allah'a döndüğünde, Rabbim Allah'tır dediğinde, Allah'a yürümeye çalıştığında, mutlaka Allah onun hesabını üzerine alır. Bütün mesele onun Allah'a dönüp, doğru yapmaya, güzel yapmaya çalışmasıdır. Gerçekten, gerçek manada tövbe etmesidir, Allah'a dönmesidir. Nasuhi bir tövbe dedi Allah buna. Nasuhi neseden tövbe. Geçmişi, günahları, yanlışı, küfrü, şirki neseden bir tövbe. Silen bir tövbe demektir bu. Allah kulunun hesabını nasıl üzerine alıyor? Evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü Kıyamet günü Allah bir kulü huzura alır, hesaba çeker. O kulun başka bir kulda hakkı vardır affetmediği, helal etmediği bir hakkı vardır. Belki de onu öldürmüştür. Büyük ihtimalle öyle görünüyor, onu öldürmüştür. Allah ona cennetten bir köşk gösterir, hesaptayken. okul der ki, ya Rabbi bu hangi peygamberin köşküdür? Diyor Allah buyurur ki, onu satıyorum, senin olabilir. Diyor okul der ki, ya Rabbi benim bunu alacak amelim, ''Yok, nasıl alacağım ben onu? Nasıl benim olabilir?'' Sonra o ona gösterir. ''Eğer bu kardeşini hakkını helal edersen, bu köşk senindir.'' der. Ama o kul, Allah'ın sevdiği bir kul olmuş. Evet. O kula haksızlık etmiş, belki de onu öldürmüştür. Ama Allah'a dönmüş, Allah'ın tevbesini kabul ettiği, hesabını üzerine aldığı bir kuldür. Hesabını Allah görüyor, ondan bir şey istemiyor. Kendisi cennetten ona köşk ikram edip onun hesabını öyle gördürüyor. Onun için yeter ki Allah'a dönelim, hayatı nasıl yaşamış olarak yaşayalım. Allah'a döndüğümüzde Rabbim Allah'tır dediğimizde, onun yoluna girip kul olmaya çalıştığımızda Allah hesabımızı görür, hesabımızı üstlenir. Efendim, Mehmet Fadime kırmızı kan. Hocam sohbetleri anlayabiliyorum ama yaşantısına giremiyorum. Bundan dolayı da çok üzgünüm. Ben Melami dersindenim. Kendi hocamı da dinliyorum. Yine sohbetleri anlayabiliyorum. Yaşamak için ne yapmalıyım? Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Yaşamak için yapmamız gereken tek bir şey vardır. O da imandır. O da sevmektir. O imanımızı, o sevgimizi arttırmaya çalışmaktır. Nasıl yapmamız gerekiyor onu? Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini düşünüp tefekkür etmeye çalışmamız lazım. Allah'ın bize olan ikramlarını görmeye çalışmamız lazım. Hata yaptığımız halde, yanlış yaptığımız halde. Allah hatalarımızı, günahlarımızı, yanlışlarımızı, eksiklerimizi evet nasıl gizlemiş, nasıl yüzümüze vurmamış, Nasıl onu yok sayıp bizi affetmiştir? Evet. Böyle bakıldığında Allah'a olan imanımız, muhabbetimiz artar. Bu iman bizi yürütür. Bizi Allah'a yaklaştırır ve yürütür. Muhabbet çoğaldıkça Allah'a yaklaşmak devam eder. Zaten yakınlık muhabbetledir, imanladır. O yakınlığı evet, tattıkça Allah'a bir daha yakın olur. Bir daha Allah'a kul olur. Çabasını, gayretini sarf etme imkanı olur ki bu iman, bu muhabbet onda güç olur, onda kuvvet olur, onda meleke olur çünkü. Bunun için imanını artırmaya çalışması gerekir. Allah'ın kendisine nimetleri, verdiği nimetleri hatırlamaya çalışıp ona şükretmeye, hamd etmeye, onu övmeye çalışması gerekir. Rabbine karşı boyununu bükmeye çalışması gerekir. O gücü, o kuvveti Allah'tan, Alır ki böyle bir hal onun Allah'ın sevgisine layık olmasına sebep olur. Onun için imanı artırmaya çalışmak gerekir, şükrümüzü artırmaya çalışmamız gerekir, hamdımızı artırmaya çalışmamız gerekir, tefekkürümüzü artırmaya çalışmamız gerekir. Bu bizde evet, iman olarak, Allah'ın sevgisi olarak güç ve kuvvet olur. Bizde o güçle, o kuvvetle üstesinden gelemeyeceğimiz şey olmaz, yapamayacağımız şey olmaz. Efendim önümüzde Ramazan ayımız var. Evet. Rabbim bizim bize ikram ettiği ayımız. Ee, bir güzel bir soru sormuş bir kardeşimiz. Adana'dan Azze Güncü. Selamun aleyküm. Efendim sizi çok seviyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi sizin üzerinize olsun. Ramazan ayında evimizin içinde çocuklarımıza ve kendimize nasıl bir Ramazan'ın muhabbetini Ramazana yakışır bir şekilde geçirebiliriz? Allah sizden razı olsun. Dualarınıza muhtacız demişler efendim. Amin. Ramazan ayı geldiğinde bütün kardeşlerimizin böyle yapmaya çalışması gerekir. Ben bir ayımı Allah'a adıyorum. Bu ay Allah için olsun. Bu ayda sadece kulluğumu düşünüyorum. Sadece Rabbime yaklaşmak istiyorum, yakın olmak istiyorum. Allah Ramazan ayında bire bin verir. Bire bin ikram eder. Yaptığına karşılık bire bin. Kadir gecesi bire otuz bin. Bütün aya yaydığımızda bire bin. Yani sen bir yaparsın, Allah bin ihsan eder. Diğer, diğer zamanlarda bire on, en az bire on veriyor. Ama Ramazan ayında o en az olan bire on, bire bin olmuş olur. Onun için... Kazanmak istiyorsak bu bir ayımızı, Ramazan yeni Allah'a hasretmemiz lazım, has kılmamız lazım. Çalışan kardeşlerimiz bu ayda izin kullanmaları doğru olur. Öyle ki ibadetle meşgul olsunlar, tefekkürle meşgul olsunlar, Kur'an ile meşgul olsunlar, iyilikler yapmakla meşgul olsunlar. Böyle fakire, fukaraya yardım etmeye Çalışmakla meşgul olsunlar. Hem zahiri hem manevi olarak ikram etmekle meşgul olsunlar. Eğer çalışıyorlarsa iş yerinde, bulundukları yerde o Ramazan'ın güzelliğini üzerlerinde gösterip o e, muhabbeti, o nuri üzerinde saçmaya çalışmaları lazım. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, biri oruçluyken eğer bir saldırıya uğrarsa desin ki üç adım geri at, gelsin, atsın geri ben oruçluyum desin. Yani bir münakaşaya dahil olmasın. Münakaşa etmesin. Evet, geri üç adım atıp ben oruçluyum. Bunu üç sefer tekrarlasın. Öyle ki böyle kavgadan, tartışmadan uzak dursun. Tam tersine o kardeşliğini, o muhabbetini göstersin. Onun için Ramazan ayı, Kur'an ayı, Ramazan ayı, muhabbet ayı, Allah'a muhabbet ayı, Allah ile muhabbet ayı. Buna beraber insanlarla, kardeşlerimizle, ailemizle muhabbet ayı. Özellikle mesela böyle Ramazan ayında böyle yemeği düşünmek doğru değildir. Aşkı, muhabbeti, ebedi hayatı, ahireti kazanmayı düşünmek gerekir. Birbirimize gönlümüzdeki o hoşgörüyü ikram etmemiz lazım. Yoksa eve gittiğimizde niye şu yemeği yapmadın, niye bunu yapmadın dediğinde biz oruç tutmamışız. Hiç oruçla alakamız yok. Yok işte efendim böyle oruçluyum da onun için ben sinirliyim. Oruç tutma. Sen sinirleniyorsan oruçta, oruçta sinirleniyse, sinirliysem kesinlikle oruç tutma. Senin oruçla bir alakan yok. Bu oruç değildir. Sen yemediğin, içmediğini için nefsin sana isyan ediyor. Ve sen de ona katılıyorsun demektir. Nefsine tabi oluyorsun demektir. Oysa nefsin sana tabi olması gerekirdi. Senin nefsine hükmetmen gerekirdi. Oruç budur. Ona oruca ne diyorsun? Kardeşlerimizin böyle niyet etmeleri gerekir zaten. Ameller niyete göredir. Niyet düzgün değilse hiç e, amel e, kabul görmüyor. İbadet kabul görmüyor. Yani biri namaz kılarken öyle namazı kılana, kılacağına onu ikindi namazı diye kılarsa olur mu? Olmaz. Niyet gönlünden eğer diliyle, ben ikindiyi kılıyorum derse ama gönlünde öyle olsa, öyle kılıyorsa kabuldur. Yani gönlündeki kabul görmüştür. Oruca niyet ederken de doğru niyet etmek gerekiyor. Bir sefer niyet etmek yeterlidir. Ben yarın oruç tutmaya niyet ettim, niyet değildir. Bu niyetin zahiri tarafıydı. Bir de yani gönlündeki niyet önemlidir. Namaz kılarken, ben namaz kılmaya niyet ettim demek zahiri niyettir. Ben miraca çıkmaya niyet ettim. Rabbimin huzuruna çıkmaya niyet ettim. Rabbimle baş başa olmaya niyet ettim. Rabbime kulluğumu, Rabbime muhabbetimi, imanımı arz etmeye niyet ettim. Ya Rabbi seni seviyorum. Ben senin kurunum. Sen benim Rabbimsin. Huzurunda başımı secdeye koyuyorum. Demeye niyet ettim dediysek, namazın içi doldu. Manevi niyet de olmuş oldu. Oruçtaki niyet de böyledir. Oruç tutarken, evet, başlangıç itibariyle hemen bir niyet etmemiz lazım. Nasıl niyet ediyoruz? Bir ay boyunca Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim. Neden tutuyorum Ramazan orucunu? Ya Rabbi biliyorum ki, sen emrettin, imsaktan iftara kadar yeme içme dedin. Yanlış yapma dedin. Dilini, gözünü, gönlünü, kulağını elini, ayağını koru dedin, muhafaza et dedin. Ben de bunu yapmaya niyet ettim. İş bana kalırsa, benim nefsime kalırsa, arzularıma, isteklerime kalırsa elbette ki sen biliyorsun ki benim arzum yemek, içmektir. Ama sen imsaktan iftara kadar yeme, içme dediğin için ben senin emrini kendi nefsimin arzularından, bedenimin arzularından, isteklerinden daha çok seviyorum. Benim arzım yemek içmek olsa da senin emrini kendi arzumdan daha çok seviyorum. Çünkü ben seni seviyorum. Senin benim için sevdiğini seviyorum deyip niyet etmek gerekiyor. Böyle bir niyet oruca niyettir. Gerçek bir oruca niyettir. İmanımızı ispatlamaya niyettir. Rabbimizin emrini kendi arzumuzdan, isteğimizden daha çok sevdiğimizi ortaya koymaya, ispatlamaya niyettir. Yoksa oruç tutmuş, evde sorun çıkarmış, evde sıkıntı yapmış. Oruç tutma arkadaş. Yani sen oruç zaten tutmamışsın, sen tam tersine bir de zulme ediyorsun. Orucun sana eğer zulmettiriyorsa, bu nasıl oruçtur? Bu oruç olmaz. Bu Allah'a ona itaat ettiğini göstermez. Nefsine hakim olduğunu ona göstermez. Tam tersine sen nefsine esir olmuştun, nefsine hakim olmadın. Hani oruç tutmuştun? Hani nefsine hakim oldun? Allah'ın emrini kendi arzundan, isteğinden daha çok sevdin. Kendi arzun için, nefsin için. Neden kızıyorsun? Neden huzursuzluk çıkarıyorsun? Evet, bu ayda mutlaka birbirimize evimizde huzur olmak neden önce. Yani yedığımız, içtiğimiz her ne olursa olsun... Önce huzur olmalıdır. Gönül huzuru. Rabbimize kulluğumuzu, imanımızı, Rabbimizi her şeyden çok, nefsimizden, arzularımızdan, isteklerimizden, yemekten, içmekten daha çok sevdiğimizi ispatlama ayıdır, ispatlama zamanıdır. Bunu ispatlamaya çalışırken aynı şekilde rahmet olmamız gerekir birbirimize. Birbirimize ikram etmemiz gerekir. Evet. Birbirimize Allah'a kul olma ibadet etme, itaat etme, tefekkür etme, imkanını sağlamaya çalışmamız lazım. Bunu yaparken biz de onunla beraber kazanıyoruz. Ama karşımızdakine sıkıntı verirsek, o ibadet et, yapmaya çalışırken sorun çıkarırsak, bu durumda oruç tutmadığımız gibi, tam tersine oruç tutmaya çalışanlara da eziyet etmiş oluruz, zulmetmiş oluruz, haksızlık etmiş oluruz, onlara da mani olmuş oluruz ki, rahmetin içine girmek yerine Allah'ın gazabına kendimizi atmış oluruz. Evet kardeşlerimizin buna çok dikkat etmeleri lazım. Birbirimize müsaade edelim. Birbirimize evet kazansınlar diye fedakarlık yapalım. Kaşımızdaki kazansın diye onun için fedakarlık yapalım. İnşallah beraber böyle yapar çalışacağız. İnşallah. Halil Bozkurt sormuş efendim. İyi akşamlar. Asır suresindeki amenu kelimesini nasıl anlatmalıyız? Evet. Allah bütün insanlar hüsrandadır buyurdu. İllellezine amenu. Ancak iman edenler. İllellezine. O bilindiği üzere. Orada el taksi vardır ki bilindiği üzere. Benim anlattığım gibi dedi Allah. İllellezine amenu benim anlattığım gibi, imanı anlattığım gibi iman edenler. Resulümün iman ettiği gibi iman edenler. Allah müminleri öyle anlattı. Allah'ın Resulünü kendisine indilerine iman etti. Müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Hepsi hep beraber Allah'a, Resulüne, kitaplarına, meleklerine ahirete iman ettiler. Allah'ın anlattığı gibi iman edenler, imanı Allah anlatırken, onu muhabbet olarak, çok şiddetli muhabbet olarak Allah anlatıyordu. <gülüyor> Allah'ı her şeyden çok sevenler, devamında ne buyuruyor? Salih amel işleyenler, bu imanı kendisine salih amel işlettiriyor. Kendisini ıslah ediyor, bu aşkla, bu muhabbetle, Kendisi ıslah oluyor, salih oluyor, temizleniyor. Buna beraber insanlara da aynı şekilde temizlensinler diye, nefisleri ıslah olsun diye, asırlıktan kurtulsun diye, Rabbine dönsün, Rabbi ile beraber olsun diye yardım edenler. Aynı şekilde hakkı sabri tavsiye edenler, hakta olanlar, Hakkı hak bilenler. Doğruyu doğruyu yanlışı yanlış bilenler. Hakkı hak, batılı batıl bilenler. Bir tek hak olarak Allah'ı bilenler. Gerisi, gerisi onun yarattığı mahluktur. Gerisi Allah ile beraber vardır. Allah'ın onu varlıkta tutmasıyla vardır. Gerçek hak bir tek Allah'tır. Böyle iman edenler Allah'ı hak olarak sevenler. Kendini de hakka bağlı olarak kabul edip, Hak ile beraber bilenler. Bütünüyle hakka muhtaç görenler. Böyle olanlar bir de ne yapıyor? Bir de sabredenler. Bu hakkı yaşarken, evet, nefsinden gelen sıkıntıya, şeytandan gelen sıkıntıya, dünyadan gelen sıkıntıya, diğer insanlardan gelen sıkıntıya sabrederler. Haktan ayrılmazlar. Hakka bir kere sarılmış ya onu bırakmaz. Rabbini bırakmıyor, hakkı bırakmıyor. Hakın önünde asla nefsine taviz vermez, batılda durmaz, hakkı beyandan da çekinmez. Ha, bununla beraber sorun sıkıntı geldiğinde ona da sabreder, ona da tahammül eder. Buna yeteri kadar gücü vardır. Buna güç getiriyor. Kendisi böyle olduğu gibi başkalarını da aynı şekilde imana, bununla beraber salih amel işlemeye, bununla beraber hakki sabri tavsiye etmeye de davet ederler. Hepsi bir bütün. Evet, oradaki iman <gülüyor> Allah'ı her şeyden çok sevip öyle bir iman ki o açla, o muhabbetle salih amel işleyen, islah olan aynı zamanda ıslah eden, ıslah etmeye davet eden, aynı zamanda hakta olan, ile olan, haklı olan Buna beraber sabreden. Bütün bunlara da davet eden. Evet. Teşekkürler efendim. Efendim Sider Demir sormuş. Hocam ben sizin okulumuz, okulumuzdanım Çelebi Eser'den bir öğrencimiz göndermiş efendim. Hocam namaz kılmazsak diğer dünyada azabını çeker miyiz diye sormuş efendim. Evet. Bu azap namazın azabı da eğilir. Yoksa daha önce Öyle hocalarımızdan, büyüklerimizden, özellikle bu bölgede öyle anlatılır. Bir vakit namaz kılmazsan cehennemde ya da kıyamet yerinde 70 tane kızgın sacın üzerinde namaz kılacaksın diye böyle bir şey yok. Namazı kılmamanın bir cezası var mıdır? Elbette ki vardır. Nerede? Dünyada vardır. Bununla beraber dünyamız neyse ahirete onu taşıyacağız çünkü. Kendimizi Allah'tan mahrum ettik demektir. Allah'ın huzuruna çıkmayınca, Allah'ın emrine itaat etmeyince, tabi olmayınca ne oldu? Kendi kendimizi Allah'tan mahrum ettik mi? Ettik. Huzura çıkmadık, Rabbimizden mahrum kaldık. Eğer huzura çıksaydık ne olurdu? Allah'ın mutlaka bize ikrami olurdu, ihsani olurdu. Birinci derecedeki ikrami ihsanı ne olur? Ona yakınlık. Onun sevgisi. Onun sevgisini kazanmayınca, onun yakınlığını kazanmayınca, ondan mahrum kalınca, ahiretten de mahrum kalırız. Çünkü insan nasıl ölürse huzura öyle çıkar. Bu bir mahrumiyet. Mahrum olduk demektir. Allah'tan mahrum kalmak demektir. Eğer kul Allah'tan mahrum kalırsa, Dünyası da ahireti de cehennem olur. Allah bir şeyi bizden istiyorsa o bize lazım, o bize gereklidir. Olmazsa olmaz olandır. Onun dışında herhangi bir şey düşünülemez. Orada mazeret üretilmez, üretilemez. Hem de bunun kazaya kalmadan olması gerekir. Yani her gün, günde beş vakit olması gerekir. Efendim aynı kardeşimiz sormuş. Hocam dövme yaparsak diğer dünyada azabını çeker miyiz? Dövme yaparsak zaten bilmediğimiz için yapmışız. Dövme yapmak doğru değildir. Kendine azap etmektir. Allah'ın e, nakşettiğini beğenmeyip üzerine bir nakış daha yapmak demektir. Bu doğru değildir. Bilmeden yapmışsa bu sorun değildir. Bu azap olmaz, bu sıkıntı olmaz. Bu günah olmaz yani. Bilmeden olmuş. Ceharet mazerettir. Onun için. Ama bildikten sonra, öğrendikten sonra yapmak yanlıştır. Doğru da eğilir. Ama bunun akilette azabı yoktur. Kendine zulmetmiştir. Zahmeti burada çekmiştir. Kendini burada rezil etmiştir yani. O kadar rezilik orayı derdir zaten. Evet. Efendim Hızır Hakkı'ya sormuş. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı yayınlar. Ha. Fal bakan bir bayan cinlerin kendisiyle konuştuğunu ve baktığı fallarla ilgili şeyler fısıldadığını ve bunların gelecekte gelecekle ilgili doğru çıktığını söylüyor. Bundan kurtulmak istediğini söylüyor. Nasıl yardımcı olabiliriz? Evet. Bu tamamen yani cinler demek cinlere hakaret etmek doğru değildir. Çünkü cinlerin bir kısmı mümindir, Müslümandır, bir kısmı kafirdir, bir kısmı de Allah yolunda yarışıyor, ileri gitmiştir, velidir yani. Tıpkı insanlar gibi, cinler demek doğru değildir. Nasıl ki insanlar demek doğru değilse, yanlış yapanlara, cinler deyip, toptan böyle sanki onlar hepsi yanlış yapıyor gibi anlamak doğru değildir. Eğer birileri böyle cinlerden haber alıyorum diyorsa, bilmesi lazım ki cinlerden haberi almıyor. Şeytandan haber alıyor. Şeytan bütün insanlara herhangi bir şekilde egoistise veriyor zaten. Bazen verdiği vesaire doğru çıkabilir. Ama gelecekle ilgili dediğinde bu yanlıştı, bu hileydi. Cinler geleceği bilmez. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Eğer cinler gelecekten haber veriyor desek bu küfür olur. Allah'ın söylediğini tasdik etmemiş olur. Bir fazilin söylediğini tasdik etmiş oluruz ki bu küfürdür, bu şirktir. Onun için şeytan onunla bir şeyler Vesvese verir. Elbette ki biri bir şey konuştuğunda on kelime söylerse iki tanesi doğru çıkabilir. Cinler gaybi bilmez. Gelecekten haber veremez. Böyle şeyler gönlüne geldiğinde o da şeytanın verdiği vesvesedir. O vesveseye eğer itibar ederse, onu ciddiye alırsa o onu küfre götürür. İnandığı için onu küfre sevk eder. Sürükler küfre götürür, dönüşü mümkün olmayan bir uçurumdan aşağı yuvarlar. Yapması gereken şey nedir? Bir an önce hemen tövbe edip, hemen Rabbine dönüp o şeytanın verdiği vesveseliği reddetmektir. Onu sevmemektir. Böyle olunca onu sevmeye başlar, o sevgi tuzağına düşer. Sanki diğer insanlardan farklı bir şey e, bilmiş gibi, anlamış gibi böyle kendini farklı hisseder, bu sevgiye kapılır. Bu sevgiyi onun için uçurum olur. Şeytan onu uçurumdan aşağıya atar ki hiç kimse onu kurtaramaz. Onun için tövbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım. Şeytanın verdiği vesveseye dönüp bakmaması lazım. Benim işim Allah'a kul olmaktır demesi lazım. Allah'ın bana yüklediği sorumluluk kulluk sorumluluğudur. Gaybten haber almak ya da haber vermek değildir. Zaten böyle bir şey yoktur. Kendi kendine bir hayale kapılmıştır. Tövbe ederse Allah ona yardım eder. Allah'a karşı samimiyetini ortaya koymaya çalışır. Çabasının gayretini sarf ederse Allah ona yardım eder. Efendim arkadaşlar benim yarıyorlar evet. zaman açısından. Bir iki soru daha. Buyurun. Bir hayli soru vardır. Tabii yalnız. buyurun. Efendim İzmir'den sormuş fakir diye biri. Hak nedir dediğimizde nasıl tarif edebilirsiniz hocam? Hak. Hak bir tek Allah'tır. Haklı bir tek Allah'tır. Hak olan, gerçek olan, gerçek varlığa sahip olan bir tek Allah'tır. Gerisi, gerisi hepsi onun baklığı, yarattığıdır. Gerisi, hepsi vehim ve zandır. Evet. Hak deyince onu Allah olarak anlamak gerekiyor. Aynı şekilde sözün hak olması Allah'tan olmasına bağlıdır. Eğer o Allah'tansa o haktır, yoksa batıldır, yoksa vehimdir, yoksa zandır. Hak bir tanedir, Allah'ın söylediğidir. Aynı şekilde Allah'ın haklı dediği haklıdır, haksız dediği de haksızdır. Haklıyı bir tek ortaya koyan ve hükmü veren yine hak olan Allah'tır. Yoksa biz kendi kendimize zahiri olarak haklar edinebiliriz, kendimize haklar verebiliriz. Ama o hakkı Allah vermemişse, biz kendi kendimize onu öğretmişsek, kendimizi gerçek olan hakkın yerine koymuş oluyoruz ki, hak benim demiş oluruz. Onun için Allah ne buyurdu? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir. Önce insanın kendisine Allah'ın hükmüyle, Hükmetmesi lazım ki hakta olsun, hak ile olsun, haklı olsun. Kur Allah ile beraber olunca hakta olur, haklı olur. Hakkı ikrar etmiş, söylemiş olur. Aynı şekilde hakta yürümüş olur. Hakka o yürüyüşle varır ki o da haka, hakikate ermektir. Rabbine vasıl olmaktır. Bunun dışında da hak yoktur. Hak olmaz. Efendim bir kardeşimizin bazı zikirler çektiğini söylüyor kardeşimiz. Evet. Bazı esmadan. Ee, şöyle diyor bir mürşidim yok. Bunda bir sakınca var mı? Siz bana ders verir misiniz? Hocam ben Kur'an meali okuyordum, hadis okuyordum. Siyer okuyordum. Sizi tanıdıktan sonra hiçbir bilgim olmadığımı anladım. Sıfırlanıp size tabi olmak istiyorum. Allah sizden razı olsun demiş efendim. Kendi kendimize böyle zikirler okumak, böyle belli sayılarda Allah'ın isimlerini zikretmek, doğru bir davranış değildir. Ama el-esmaul husnayı baştan sona hepsini tekrar tekrar okuyabilir. Bununla beraber böyle bazı isimleri zikretmek doğru değildir. Yapılması gereken şey nedir? Her bir ismi tek tek üzerinde düşünüp, tefekkür edip anlamaya çalışmak gerekiyor ki Rabbimizi tanıma çabamız, gayretimiz olsun, derdimiz olmuş olsun. Allah kendini o isimle bize tanıtır. Eğer mürşid olmazsa mutlaka, Mürşidim yok demek belki doğru değildir. Neden doğru değildir? Mürşidi olmayan kimse yoktur. Herkesin bir veya birkaç mürşidi vardır mutlaka. Hayatımızda kimi kendimize örnek almışsak, kime uyuyorsak onu mürşid olarak kabul etmişiz demektir. Ama hayatımızda diyelim ki, bir konuda birini örnek alıyoruz. Başka bir konuda başka birini örnek alıyoruz. O zaman bizim birkaç mürşidimiz var demektir. Kimi kendimize örnek alıyor, kimin gibi olmak istiyor, olmaya çalışıyorsak, onun yolunda yürüyor ve o bizim mürşidimizdir. Onun için kimse benim mürşidim yok diyemez. <gülüyor> Mutlaka hayatı yaşarken, hayatı birbirimize miras bırakıyoruz. Öncekiler kendi hayatlarını bize miras bıraktılar. Biz de sonrakilerine, Hayatımızı miras bırakacağız. Biz öncekilere uymaya çalışırken kim haktadır, kim doğru yapıyor, onu yapmaya çalışıyoruz. Kendimiz için tercih yapıyoruz yani. Birilerini kendimize mürşit ediniyoruz. Ama eğer bu mürşit diri değilse, sana her anda yolu gösteremiyorsa, göstermiyorsa, Allah'ın gazabı nerede, rahmetin nerededir bunu bilmiyor ve bu konuda sana yardım etmiyor, yardımcı olmuyorsa... Yolu yürürken, Allah'a yürürken senin için neyin gerekliliği olduğunu sana öğretmiyorsa, öğretemiyorsa bu durumda sen kendi başına kalmışsın demektir. Bu durumda şeytanla baş başa kaldın demektir. Eğer Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah'ın delalette bıraktığı kimse, delalette olanlar veli olan mürşidi bulamaz dedi. Onlara veli olan mürşidi bulamazsın. Onun veli olan mürşidi olmadığı için o deralete kalmıştır, kimse ona yardım edemez dedi. Önce veli olan mürşidi kabul etmek gerekir. Geriye kalan mürşitler nedir peki? Veli olmayan mürşitler, yani Allah'a dost olmayan, başka şeylerin dostluğuna davet eden mürşitler. Mürşidi olmayan kimse yok, herkesin mürşidi vardır. Bir çocuk doğduğu andan itibaren anası babası ona mürşitlik yapar. Mürşit, rüştüne erdiren demektir. Reşit hale davet edip onu büyüten demektir. Ana baba çocuğunu büyütürken ona mürşitlik yapıyor. Zahiri olarak büyütürken mani olarak da öğretiyor. Ama manevi olarak büyümeyi, büyütmeyi kime bırakmak gerekir? Evet, gerçek. Veli olan mürşide bırakmak gerekir. O yoksa işimiz kendimizde kalmış, nefsimize kalmış. Dolayısıyla bizim... Veli olmamız mümkün olmaz. Allah'a dost olmamız mümkün olmaz. Çünkü Allah böyle bir imkanı her kula tanır. Evet, mürşid demek, mürşidi kabul etmek demek, ben de bunun gibi olmak istiyorum demektir. Analar babalar da öyle söylüyor çocuğuna zaten. Benim gibi ol, benim gibi yap. Ben senin için örnekim diyor zaten. Mürşid de Allah yolunda, aynı şekilde Allah'a kulluk yolunda ben, Allah'a böyle kul oluyorum. Siz de böyle kul olun deyip ona mürşitlik yapar. yolu gösterir. Onu taşır. Ona yardım eder. Mürşidi olmayınca önünde bir örneği yoksa başka örnekler vardır. Hayat boşluk kabul etmiyor. Mutlaka hem dünyası için hem ahireti için birilerini evet, örnek almak zorundadır. Yani mürşid edinmek zorundadır. Benim mürşidim yok diyenler, ben mürşidik hamile tabi olmuyorum diyenler veya mürşide ihtiyaç yok diyenler, mutlaka 3 tane mürşidi vardır. Hem de veli olmayan mürşidi vardır. Mürşidini kendisi seçmiş. Bir Allah'ın seçtiği mürşidi vardır, bir de insanın kendi kendine seçtiği mürşidi vardır. Yanlış yere gidenler de kime tabi olmuşsa, o onun mürşidi olmuş. O onu kabul etmişse, onun mürşididir. Onun için olması gereken şey, Evet, gerçekten bir müşid-i kamile tabi olmaktır. Onunla beraber kulluğu öğrenmektir. Onunla beraber Rabbimizi tanımaktır. Anlamaktır. Kendimizi tanıyıp anlamaktır. Hayatı anlayıp tanımaktır. Kulluğu anlayıp gereğini yerine getirmeye çalışmaktır. Allah'a dostluğu anlayıp o dostluğu kazanmaya çalışmaktır. Hayatın gayesi bu. gaye Allah'a abdolmaksa bu budur. Yoksa Avdolan'ı bilmeyeceksin, görmeyeceksin, onunla beraber olmayacaksın, ben kendi kendime yaparım, diyeceksin. Bu insanın kendi kendini kandırması, kibirlenmesidir. Evet, İnşallah kardeşimiz gerekeni yapmıştır. Allah zaten ikram ediyor. Yani bilmek isteyene mutlaka öğretiyor. Onun için söylüyoruz, eğer biri bilmediğini biliyorsa, onun öğrenme imkanı vardır eğer iman etmediğini biliyorsa, iman etme imkanı vardır. Ama bilmiyor ama bildiğini zannediyorsa, onun bilme imkanı da yok. Çünkü bildiğini zannediyor. İman etmemiş, imanı inanmak olarak anlamış, dolayısıyla onun iman etme imkanı yoktur. Ama bunun iman olmadığını anlarsa, kimden öğrenmesi gerekir? Allah'tan, ayetlerden, hadisten. Anlarsa iman etme imkanı olur. Onun için, Hakkı olduğu gibi kabul etmek lazım. Allah ne dediyse o. Resulü ne dediyse o demesi gerekir. Bana göre değil. Herkes böyle söylemiş. Şimdiye kadar böyle söylediler diyemez. Şimdiye kadar böyle söyledir. Bak Allah da böyle söylemiş. Herkesin dediğini mi kabul ediyorsun yoksa Allah'ın dediğini mi? Ne buyurdu ayet-i kerimede? İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysaki ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Çok şiddetli muhabbet aşk demektir. Hem Allah'ı sevsen hem birilerini ya da bir şeyleri Allah'ı sever gibi seversen Allah seni mümin olarak kabul ediyor mu? Etmem dedi. Çok şiddetli muhabbete sahip olanlar mümindir dedi. Yoksa sen Allah'a inandın. Bu mümin değildir. İman etmiş olmuyorsun. Onun için imanın muhabbet olduğunu, aşk olduğunu, Allah'a her şeyini, canını feda etmek olduğunu bilmek gerekiyor. Buna, bunu böyle anlamak gerekiyor. Eğer canından çok sevmezsen canını feda edemezsin. Sahabe canını feda ettiyse, her şeyden çok sevdikleri içindi. Sevmeyince insan odun gibi olur. Ondan bir şey meydana gelmez. Buna beraber sevgisi, imanı onu yürütmüyorsa, Allah yolunda koşturmuyorsa o imanda iman değildir. Allah öyle buyurdu. İman etmeyenler veya imanlarından bir fayda görmeyenler. Seviyorum diyorum ama bir fayda görmüyor. Yani imanı onu koşturmuyor. Allah yolunda koşturmuyor. Cennete Allah'a koşturmuyorsa bu durumda imandan fayda görmediği demektir. Allah bizi imanından fayda görenlerden eğlesin. Buyur. Efendim amin. Efendim programımızın başında hatırlatmamı istemiştiniz. Geçti evet. bir hayli zaman geçmiş ama evet. sorayım isterseniz. Buyur. Çocuk nasıl annenin babanın evet. sırrı olur diye. Efendim. Evet. Bundan gaye aslında Allah eğer kullarını insanlardan yaratıp dünyaya gönderiyorsa Allah dileseydi hiç anaya babaya ihtiyaç olmadan kulunu dünyaya göndermek istediğinde Salih Aleyhisselam'ın devresini taştan, kayadan çıkardığı gibi, insanları bir kayadan alıp gönderirdi. Ama mutlaka Allah'ın başka bir muradi vardır. Hayatta her ne varsa, hepsi kulun Rabbini bilip tanıması içindir. Allah'a marifete sahip olması içindir. Kulun kendi üzerinden Rabbini anlayıp tanıması gerekir. Bir baba, bir anne, kendi evladına karşı nasıl rahmet merhamet sahibi ise bilmesi lazım ki Allah'ın kuluna olan rahmeti ananın babanın merhametiyle kıyaslanmaz. Biri sonsuz, baki olan, gerçek olan bir rahmet, on iki ise kulun ise fani, mecazi bir sevgidir, mecazi bir rahmettir. Böyle bakınca neyi anlar kul, ana baba neyi anlar? Allah'ın kendisini ne kadar sevdiğini, nasıl rahmetle muamele ettiğini, orada dili kitlenir. Allah'ın rahmeti karşısında, Allah'ın kuluna olan o muhabbeti karşısında dili kitlenmelidir. Kendi üzerinden bunu anlamalıdır. Hiç ana baba çocuğunun ateşe girmesini ister mi? Hiç bu mümkün müdür? Allah da istemez. Bu durumda İşin bir sırrının olması gerekir. Yani Allah buradan bize mutlaka bir şey anlatıyor. Kendi üzerimizden bir şey anlatıyor. Eğer biz kendi çocuğumuzu ateşe atmıyorsak, bununla beraber çocuğumuz için zahiri olarak en yüksek makamları istiyoruz. Okusun, şuraya gelsin, bunu kazansın. Bütün nimetlere sahip olsun. Bununla beraber hiç sıkıntı yaşamasın diyoruz. Mümkünse hiç sıkıntı yaşamasın. Hatta dünya onun için cennet gibi olsun. Kimse ona soru sıkıntı yaşatmasın. Hiçbir zahmet çekmesin istiyoruz. Niye? Çünkü çocuğumuzu seviyor ve ona rahmet ediyoruz. Eğer bizim kendi çocuğumuza karşı rahmetimiz böyleyse, sevgimiz böyleyse Allah'ın bize karşı sevgisi, rahmeti nasıldır? Onu buradan yani bir damladan sonsuz bir deryayı anlamaya çalışmak gerekiyor. O zaman buradan ne çıkar, neyi anlamamız gerekir? Allah guruna nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bu onun sevgisinin ve rahmetinin sonucudur. Eğer çocukumuzu sabah erkenden uykusundan kaldırıp okula gönderiyorsak, onu sevmediğimiz için değildir. Rahati bozulsun diye değildir. Niye? İleride kazansın diye yapıyoruz onu. Bizim de evet, hayata bakarken, Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o bizim ebedi hayatımızın hesabını yapmıştır. Bizim Hazreti İnsan olmamızın hesabını yapmıştır. Allah'ı Rahman ve Rahim olarak tanımazsak Rabbimizi tanımamış olur, anlamamış oluruz. Çünkü Allah kendini öyle tanıtıyor. Rahman ve Rahim. Bir de bu bir, bu e, aynı şekilde Çocuk e, ananın babanın sırrıdır dedik. Kul hangi halde ise öyle olmasını ister. Kul neyi istiyorsa çocuğun onu kazanmasını istiyor. Bunun için gerekeni yapmaya çalışır. Mesela birini görsek ki çocuğuna şu mesleği yapsın, şunu kazansın diyorsa o da onu istiyordu. Onun sırrı çocuk açık açığa çıkıyor. Veya şöyle olsun şu yolda biri olsun, insanlara zulmetsin. Bilelim ki o da öyledir. Aynı şekilde mesela bakıyoruz, kadın çocuğunu yetiştirirken, bakıyorsun ki kendisi tamamen böyle tesettürlü, örtülü biridir ama çocuklara tam tersini yapıyor. Bilelim ki onun içindeki bir şeydir. Onun sırrıdır. Sırrı onun üzerinde açığa çıkmış. Görüyoruz ki biri, çocuğunu Allah'a dost olsun diye yetiştiriyor. Bilelim ki o, Allah'a dost biridir. Görür Görelim ki biri, e, çocuğunu, dünyayı kazansın diye ona telkinde bulunuyor. O konuda yardım etmeye çalışıyor. Diğer kapıları da kapatıyor zaten. Bilelim ki o dünyayı tapan biridir. Sırrı dışarı çıkmış. Eğer kendisini bilmek istiyorsa, İçindeki sırrını bilmek istiyorsa çocuğuna baksın, çocuğuna muameleye baksın. Çocuğunu nasıl görmek istediğine baksın, içi de gönlü de öyledir. Bununla beraber çocuk nasıl ananın babanın sırrıysa, insan da Allah'ın sırrıdır. Sır insanda açığa çıkar. Allah ona tecelli ediyor. Hiçbir varlıkta tecelli etmediği gibi insanda tecelli etmiştir. Bütün varlığa tecelli etmiştir. Ama insana bütünüyle tecelli ediyor. Zatıyla, sıfatıyla tecelli ediyor. Çünkü bütün sır insanda. Allah'ın sırrı onda. Onun o sırlara vakıf olabilmesi için kendini tanıması gerekir. Allah'ın sırrının, güzelliğinin onda açığa çıkması gerekir. Bunun için de onun Kendini okumaya çalışması lazım. Okumaya kendinden başlaması gerekir. Onun için kul Rabbini düşünürken, tefekkür ederken ne diyoruz? Beni yaratan Rabbim diye tefekkür etmek gerekir diyoruz. Eğer kendini anlarsa, tanırsa, kendi gönlündekini anlamaya başlarsa sır çözülür. Hakikat anlaşılır. Nasıl insan Allah'ın sırrıysa Allah da insanın sırrıdır. Evet. Allah onda tecelli etmiştir. Aşık çıkınca aynı şekilde sır çözülmüş olur. Bu kadar yeter olsun bence. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kardeşlerimize evet haberlerimizi arz ediyoruz. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyoruz Rabbimizden. Allah'ın rızasına, yakınlığına, dostluğuna vesile olmasını diliyoruz. Yaşanmakta olan o üzüntülerin Müminler arasındaki o sıkıntının, Ramazan'ın hürmetine Allah'ın bertarap etmesini diliyoruz. Bütün kullar elinden geleni yapmalıdır. Hakta durmalıdır, haklıyla olmalıdır. Sadece gönül itibariyle değil, yardım etmek için de elinden geleni yapmalıdır mümince bir tavır, mümince bir gönül ortaya koymalıdır. Gönlümüzdeki bu hal, Allah'a dua olarak yükselir. Allah bizi haktan yana olanlardan eylesin. Haklıdan yana olanlardan eylesin. Hem mazlumlara, hem de zalimlere yardım edenlerden eylesin. Zalimleri zulümden arı koymaya çalışarak onlara da yardım edenlerden eylesin. Amin. Amin. Çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz bir sonraki programımızda inşallah buluşmayı ümit ediyoruz Allah'tan. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz. Esen kalınız, hoşça kalınız efendim.